Günaydın. Haftanın son gününe Ecem Yıldız'ın kampanyasıyla başlıyoruz. Arda 5 yaşında dünya güzeli bir çocuk. Babasıyla yürürken araba çarptı. Aylarca komadaydı. Şimdi evinde solunum cihazına bağlı yaşıyor. Sadece gözleriyle iletişim kurabiliyor ve yaşama sıkı sıkı tutunmuş bir çocuk. İyileşme şansı çok yüksek. Cihazla birlikte fiziki tedavi uygulanmasıyla iyileşme durumu var. Sadece Amerika'dan getirilecek cep telefonu büyüklüğünde bir cihaz hayatını kurtaracak. Fakat o cihaz pahalı olduğu için SGK ödeme listesinden birkaç ay önce çıkarıldı. Küçük Arda gibi 20'den fazla hasta o cihazın yeniden listeye girmesini bekliyor. Arda daha çok küçük ama yaşama tutunmaya ihtiyacı var. Bir imzada senat duyarsız kalma diyor Yıldız. Ecem Yıldız'ın diyafram pilinin SGK ödeme listesine eklenmesi için yürüttüğü kampanyayı bu zamana kadar 195 bin kişi desteklemiş. Arda ve onun durumundaki diğer çocuklara desteğinizi göstermek isterseniz Change.org'a girip imzanızı paylaşabilirsiniz. Şimdi dünyaca ünlü şef Jamie Oliver'ın kampanyasına yer veriyoruz ve söz Jamie'nin. 10 yıldır televizyon programlarında sağlıklı beslenmenin önemini anlatıyorum. Şimdi bununla ilgili büyük bir şey yapmanın zamanı geldi ve yardımına ihtiyacım var. Dünya çapında çok büyük bir obezite sorunuyla karşı karşıyayız. Dünyada 5 yaşından küçük tam 41 milyon çocuk... Ya normal kilolarının üzerinde ya da aşırı kilolu. Eğer önlem almazsak gelecek nesiller anne babalarından daha kısa hayatlar yaşayacak. Senden iki ricam var. Önce bu kampanyayı imzalayarak dünya çapında okullarda zorunlu beslenme dersi verilmesini destekle. Daha da önemlisi bu kampanyayı tüm sosyal ağlarında paylaş. Gelecek nesillerin daha sağlıklı, mutlu ve verimli hayatlar yaşayabilmeleri için onlara ihtiyaçları olan eğitimi vermeliyiz hem de acilen. ''Eğer çocuğun bunu hak ettiğine ve senin de bana katıldığına yürekten inanıyorum. Bu kampanyaya milyonlarca insanın katılmasını sağlarsak bütün G20 ülkelerini harekete geçmeye zorlayacak kadar güçlü bir hareket yaratabiliriz. Beslenme eğitimi gelecek nesillerin hayatlarında büyük farklar yaratacak. Lütfen bize yardım et. Sensiz bunu başaramayız. Şimdi kampanyayı imzala ve paylaş. Hükümetlere doğru olanı yapmaları için ilham verelim.'' diyor. Jamie Oliver, siz de Jamie Oliver'in obeziteye karşı yürüttüğü bu mücadelede yanında olmak istersiniz? Change.org.taksim.jamieoliver.obeziteye karşı adresine girip imzanızla destek olabilirsiniz. Tekrar ediyorum, Change.org.taksim.jamieoliver.obeziteye karşı. Seçimlerden sonra yeni meclisin ve hükümetin kurulmasıyla yeniden gündeme gelmesi muhtemel olan iç güvenlik yasasına karşı başlatılan bir kampanya da sıra. İç güvenlik yasa tasarısı polisin silah kullanma yetkisinin genişletilmesine, savcı yetkilerini doğrudan kullanabilmesine, istediği kişiyi ve aracı hakim kararı olmaksızın durdurma ve aramasına, aldığı tedbirlere uymayanlar hakkında itiraza imkan olmayan müdahalelerde bulunabilmesine, telefonları 48 saat boyunca adli denetim olmadan dinlemesine, toplumsal gösterilere katılanların üzerinden 3 gün çıkmayacak biçimde boyalı su sıkabilmesine, valinin doğrudan gözaltı kararı verebilmesine, toplumsal olaylarda belediye araç gereçlerine el koyabilmesine ve personeline doğrudan polis zoruyla emir verebilmesine, savcı yetkilerini kullanabilecek polislerin atanmasına, kiralık araçların kayıt bilgilerinin anlık olarak emniyet sistemine entegre edilmesine, çipli nüfus kimlikleriyle vatandaşların tüm hareketlerinin izlenmesine, hem jandarmanın hem de emniyetin üzerinde İçişleri Bakanlığının hikmetinden sual olmaz yetkililere kavuşmasına imkan vermektedir. Bu nedenle kalıcı sıkı yönetim öngören, toplantı gösteri hakkını kullanan tüm vatandaşları düşman kategorisine indiren ve bu anlayıştan hareketle savaş yetkileri getiren iç güvenlik yasa tasarısı geri çekilmelidir diyen kampanya Direnen Özgürlük Dayanışması tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hitaben başlatılmış. Kampanyayı şu ana kadar 74.277 kişi desteklemiş. Siz de bu kişilerin arasında olmak isterseniz Change.org'a gelip imzanızı verebilirsiniz. Ve geldik günün son kampanyasına. Sahibi yazar Buket Uzuner, Uzuner kampanyasında Bodrum Yunus Parkı derhal kapatılsın, Yunuslar ve diğer deniz memelileri koruma altına alınsın istiyoruz diyor ve ekliyor.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 Yunuslar dahil bütün canlıları korumak bizim sorumluluğumuzdadır. Bizler Yunuslara Özgürlük Platformu ve Bana Göz Kulak Ol Derneği BGKO ile Tutsak Yunuslar ve Deniz Memelilerinin özgürlüğü için gönüllü mücadele ediyoruz. Onların koruma altına alınması için siz de bize katılın 23 bin kişinin desteğini toplayan imza kampanyasıyla daha önce Yunuslara Özgürlük Platformu'nun da önderliğinde 2013 Nisan ayında Kaş Yunus Parkı'nın ruhsat alamadan kapanmasını sağlamıştık hep beraber. Bodrum Yunus Parkı da bu insanlık dışı ticareti sürdüren, Yunus, Mors ve Deniz Aslanı'nın esaretinden para kazanan, Yunus Gösteri Merkezi kurulması için herhangi bir resmi izin verilmemiş ticari işletmelerden biri. Bodrum'un etrafında denizlerde özgür Yunuslar, deniz kaplumbağaları hatta Akdeniz fokları görülebilirken Bodrum'un doğal ve kültürel zenginlikleriyle anılması gerekiyor. Yunuslara ve deniz memelilerine eziyet eden, dünya çapında boykot edilen bir Yunus Gösteri Merkezi ile değil, Yunus Parkı'nı kapattırdık ve şimdi sıra Bodrum Yunus Parkı'nda diyor ve Maliye Bakanlığı'ndan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan, tüm yetkili kurumlardan talebi var. Güvercinlikte içkili lokanta ruhsatıyla faaliyet gösteren Bodrum Yunus Gösteri Merkezi'nin Muğla sınırları dahilinde bir daha açılmamak üzere kapatılmasını, tüm sites belgelerinin iptalini ve Türkiye denizlerinde yakalanan iki Yunus'la birlikte, Ukrayna'dan sahte belgelerle kiralanan deniz memelilerinin 5199 sayılı kanunun 24. maddesi ve uluslararası sözleşmeler gereğince insandan uzak bir deniz koruma alanında uzmanlar tarafından bir an önce koruma altına alınmasını istiyoruz. Bu vesileyle Yunus Parklarının kapatılması için verdiğimiz uzun soluklu mücadelede yeni gösteri merkezlerinin açılmasının yasalar ile engellenmesine ve mevcut olanlarının kapatılmasına yönelik talebimizi yineliyoruz. Bodrum Yunus Parkı'nın Türkiye'de kapatılan 3. Yunus Parkı olabilmesi için şimdi sen de imzanı at. Change.org Taksim Bodrum Yunus Parkı'na hayır adresinden imzanı atabilir. Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda kendi çevrelerinde paylaşabilirsin diyor. Adresi tekrarlıyoruz. Change.org Taksim Bodrum Yunus Parkı'na hayır. Değişim rüzgarları bütün gücüyle ister hayvan hakları olsun ister özgürlükler İsterse eğitim haklarımız her konuda devam ediyor. Sen de değişmesini ve iyileşmesini istediğin herhangi bir şey için change.org adresine girerek bir imza kampanyası da sen başlatabilirsin. Esen kalın.